Boğaziçi Üniversitesi Mitatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyor" programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Ünal Bugün programımızda çok kıymetli iki konu ağırlıyoruz İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Suzyer Şahin ve İsveç Büyükelçliği'nden Cemal Akgöz bizlerle beraber Hoş geldiniz Hoş bulduk, Hoş bulduk. Ee, birlikte İsveçli e, bir sinemacıyı ama dünyaya mal olmuş bir sinemacıyı bir yönetmeyi konuşacağız. Ee, Ingmar Bergman'ı ve onun 1978 yapımı filmi Sonbahar sonatını. Ee, ben yine bir girizgah yapayım filmle ilgili küçük bahsedeyim. Ee, Ingrid Bergman'ın canlandırdığı dünyaca ünlü piyanist Charlotte eşinin ölümünden sonra 7 yıldır görüşmediği kızı Eva'yı ziyarete gidiyor. Mesafeli, buz gibi ölçülü Charlotte, küskün Eva ve felçli kızı Helena bir gün, bir gün ve bitmek bilmeyen bir gece boyunca birbirleriyle yüzleşiyorlar. Yıllardır erteledikleri pişmanlıklar, inkar ve öfkelerini ortaya saçıyorlar. Aslında filmimizin özeti böyle. Ee, bilmiyorum ne düşündünüz film hakkında çünkü ben şöyle düşündüm e, filmi çok yıllar önce izlemiştim ve işte size de az önce bahsettim ya yani bazı izlemeleri ve bazı okumaları aslında çok erken yaşta yaptığımızı düşündüm ve tekrar bu filmi seyretmek e, bana çok iyi geldi bir kez daha Berkman'ın niye çok sevdiğimi anladım ee, ilk önce size dönelim Suzy Hanım ne düşündünüz film hakkında? Tabii ben de biraz size katılıyorum. Hani ben e, belki 30 yıl önce izlemiştim filmi ve şimdiki yaşımda e, bunu izlemek e, çok ilginç gel geldi. Hani kız anne e, relasyonunu bu şekilde görmek e, ve şeyi düşündüm hani filmi ilk izlediğim zaman yani son geçen gün tekrardan e, acaba bu konu hala e, acil bir konu mu? Yani güncel bir evet. konu mu? Ama e, gerçekten hala standart olarak ve konu olarak e, çok önemli görüyorum ve ölmeyen bir konu her zaman. Evet. Bu ilişkiler. Evet. Cemal sen ne düşünüyorsun? Film hakkında? Ee, Zeynep ben aslında Ingmar Bergman'dan önce diğer Bergman, Ingrid Bergman'ın çok hayranıydım. Ve biz bu sene Bergman'ın... ...Ingmar Bergman'ın 100. yaşını kutluyoruz. 3 sene önce... ...İngrid Bergman'ın 100, yaş, 100. yaşını kutladık. Hı hı. 1915 doğumlu. O zaman ben İngrid... ...belgeselini izledim. Anılarını aldım. Ve e, anılarında... ...İngrid'in... ...şöyle bir hayali varmış. Gençken. 3 e, Bergman bir araya gelse. Ben... Hı hı. ...yönetmen Ingmar... ...bir de onların çok ünlü bir yazarları var... Ee, ...onun soyadı Bergman... ...adını hatırlamıyorum... Halmark gibisinden bir şey... ...önemli bir yazarları... ...o senaryoyu yazsa... ...Ingmar yönetse... ...ben de oynasam ama bu hayal... ...diye düşünüyor... Hı hı. ...çünkü Hollywood e, oyuncusu... ...Ingmar'ın da sineması... ...çok farklı bir dünya... E, ...o zaman... Sonbahar sonatını, aa dedim ben izlemedim bunu. In Ingrid'in bütün filmlerini biliyorum. Sonra geçen sene biz yüzüncü yaşı kutlayacağımızı planlamaya başlayınca e, güç sonatını aldım. Ve yeni izlediğim bir Ingmar Bergman filmi oldu. E, Inggrit'in sondan bir önceki filmi. <Gülüyor> Ingmar arkasından bir otuz sene daha devam etmiş. Hem televizyona hem e, sinemaya. Ben yeni izledim. Yeni izlediğim için okumam da yeni. Ee, Ingrid'in hemen hemen bütün filmlerini izlemiştim. Ingmar'ın pek çok şeyini izlemiştim. Benzerlikler var. Ee, aile çok önemli. Ee, çok sevdim. Evet. Ee, i̇kisinin bir araya geldiği e, mücevher değerinde bir film. Bir yandan da böyle Bergman'ın... ...ya yani şunu düşündüm... ...gerçi Cemal bu tezimi çürüttü benim... <gülüyor> ...çünkü bu bir yüzleşme hikayesi... ...anne ve kızın yüzleşme hikayesi... ...aslında Türkiye'de sinemacıların da böyle... ...bu ebeveyn yüzleşme hikayelerini ...yeni yeni döndükleri bir dönem... ...ve doğa çok şeyi görüyoruz biz... ...benim bildiğim bir tane anne kız yüzleşme... ...Türkiye'den filmi var... Unuttum filmi Köksüz. Belki başka vardır benim bildiğim. Ama bu baba oğul çok fazla yapılıyor son dönemde. Hatta Nuri Bir Gece'yle son filmi Ahlat Ağacı da bunu eksenine alıyor. Ve dedim ki yani Berkman bir anne kız hikayesi çekmiş ve babasıyla uğraşmış. Olan sorunlarını da biliyoruz Berkman'ın. Hep de ifade etmiş Berkman babasıyla ne kadar sorunlu bir ilişki yaşadığına dair. Ama annesini çok sevdiğini biliyoruz. Ve annesiyle ilişkilerini çok bilmiyoruz. Acaba dedim bu film aracılığıyla mı anneye söylemek istediklerini söyledi? Sonra sen beni biraz çürüttün ama. <gülüyor> ben Berkman'ın 80'li yılların sonunda Türkiye'de basılan anıları... İki tane anı kitabı yeni aldım, edindim, sergi için okudum. Ee, orada e, babasıyla sorunlu ilişkilerini aynen senin dediğin gibi çok anlatmış. Annesinden de çok bahsetmiş. Ama e, Bergman'ın zaten annesine çok yakın olduğunu, annesini çok sevdiğini, 60 filminin en azından 40 tanesinde kadın oyuncuya ya başrol ya da yan oyunculardan birine Karin annesinin adını vermesinden bence anlıyoruz. <gülüyor> E, dediğin gibi sinema e, biraz erkeklerin dünyasıydı. E, kadın yönetmenler e, son zamanlarda arttı. E, kadın hikayeleri, e, kadın protagonistler yeni. Bu o yüzden de çok önemli. 40 yıl önce her ne kadar erkek yönetmen olsa da profeminist bir erkek yönetmen son döneminde... E, ...en önemli filmin protagonistleri kadınlar hı hı. ve anne kız ilişkisi anlatılıyor... Ee, sen acaba annesiyle ilişkileri sorunlu mu diye düşünmüşsün benim analarından gördüğüm kadarıyla annesini pasif bulmuş belki biraz içinde kızgınlığı var ee, babaya karşı gelemediği onları çok koruyamadığı için sonuçta Bergman e, babasından şiddet görmüş hı hı. çünkü zaten 20'lerin 30'ların dünyası şiddet görmeyen çocuk belki de yoktu dünyada buna İsveç'te dahil ee, Annesinin anılarını annesi öldükten sonra keşfediyor, okuyor ve annesini o zaman tanıyor. Hı. Aslında annem farklı bir kadınmış, çok sanatçı ruhluymuş diyor. Evet. Filmde anlattığı anne kız ilişkisi çok sorunlu. Evet, ee, yani çünkü şöyle bir durum var. Yani film boyunca, yani bu filmin konusunu anlattığımızda aslında böyle hani dinleyiciler için klişe gelebilir yani fakat e, filmi derinleştiren bütün o diyaloglar yani muazzam diyalogları var filmin ve gerçekten hani o sizin dediğiniz acaba bu konu hala güncel mi dediğiniz şey yani dünyanın neresine giderseniz gidin ve hani e, hangi dönemde olursa olsun işte insanlığın böyle varoluşsal bir sorunu gibi ...diye düşünüyorum ben. Yani diyaloglar çok etkileyici diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz diyaloglar için ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle ve e, bu kız kardeş... E, ...yani onu çok görmüyoruz belki filmin içinde... ...ama Hı -hı. gene de bu sorumluluk... ...hani o kendisi anne oluyor, büyük kız. E, ve ben tabii hasta olan veya engeli olan e, kardeşiyle e, hasta değil e, onu çok gördüm. Hani oyuncu olarak da çok çok iyi bir, oyun, İsveçli bir oyuncu. Lena, hı hı. Niman evet. denen kadın. Evet. Onu çok az görüyoruz ama kuvvetli bir e, e, presence şeyi evet. var. Filmin içinde hani şey olmasına rağmen Orada olmasına rağmen gene de benim için bir, baya bir rol de oynuyor aslında. Ve onun hikayesi zaten çok etkileyici. Bir yerde demiş Bergman, böyle röportajlarını okuduğumda film için şey demiş, felçli bir kızı canlandırıyor filmde. Çünkü sevgisizlik insanı felç eder demiş. <gülüyor> çok ağır bir çok e, söz. Çok insanın, yani film zaten çok ağır. Hmm. Bence insanın yüreğine böyle oturan bir taş koyuyor Berkman. Evet. Ee, yani oyunculuklardan azıcık bahsettik ama yani e, daha özeline inersek <gülüyor> oyunculukların ee, iki kadın ki sette de pekça sürtüşmüşler bildiğim kadarıyla böyle biraz dedikodu gibi olacak ama set böyle mükemmel geçmemiş iki kadın için. E, fakat muazzam oyunculuklar izliyoruz. E, beni en çok etkileyen işte annenin o piyano çaldığı sahnede e, kızının ona bakışı yani tek tek e, her şeyi e, annenin bütün yüz hatlarını incelemesi, bütün o gözlerindeki ifade muazzam geliyor. E, bilmiyorum sizin oyunculuklar konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani ben bir interview e, dinledim e, Bergman üzerinde ve anladığım kadarıyla aslında e, In İngmar Bergman, İngrid Bergman için şey anlamıştı daha çok ve şöyle gördü. ...hani daha çok kırklardan kalmış olan veya e, eski e, bir oyuncu olarak gibi görmüştü onu. E, hani daha çok yönetmenlik istiyordu İngrid Bergman. E, demek ki herhalde İngmar Bergman daha çok e, improvisational bir şekilde çalışıyordu. Evet. Belki şimdi cevap vermedim sana. <gülüyor> sana sordum <gülüyor> konuya. <gülüyor> evet. Yani Cemal sen hmm. ne düşündün? Ee, Ingmar Bergman filmden sonra çok fazla konuşmamış. Ingrid e, filmden bir sene sonra anılarını yazıyor, 600 sayfa. Filmden tek satır bahsetmemiş. Ama Liebman hala hayatta. <gülüyor> e, dünyanın çeşitli üniversitelerine gidip konuşmalar yapıyor ve sonbahar sanatından çok bahsediyor. Ingrid Bergman'dan, Ingmar Bergman'dan. Kendi aralarındaki sürtüşmeleri tabii ki anlatmıyor ama Ingrid'le Ingmar arasındaki sürtüşmelerden bahsetmiş. E, ...kanser olduğunu öğreniyor bu film sırasında... ...ve kimseye söylemiyor. Ee, da fiziksel olarak... ...oyuncularını zorlayan bir yönetmen... E, ...İngrid'i çok zorluyor. Yere yattıkları sahneler var hatırlarsanız. Hı hı. Hı hı. Çok önemli iki sahne. İngrid o sahnede yere yatmak istemiyor. Çünkü zaten hayatı boyunca bel ağrısı ve sırt ağrısı çekmiş bir oyuncu. Üstelik kanser, çok ağrılar içerisinde... ...kanser tedavisini bu film yüzünden... ...ertelediği için erken öldüğü düşünülüyor. Ee, ama o sahneye oynamış... ...ve e, Ingmar... E, ...film başladığında çok yargılı e, ...Hollywood'dan geliyor... E, ...bu oyuncu... E, ...ne yapacağız beraber diyor... ...sonradan çok saygı duyuyorum... ...mükemmel bir oyuncu... ...benim filmimde müthiş bir iş çıkardı diyor... E, ...ve e, çok kavga etmişler... ...filmin çekimlerinin tam ortasında... Ee, yani seni yöneten Hollywoodlu e, yönetmenlere çok saygı duyuyorum. E, nasıl becermişler bu işi bilmiyorum demiş yüzüne. Hı hı. Ee, sonra e, Ingmar Bergman aynı zamanda bir sinefil biliyorsun. Evet, ve müthiş evet. bir e, koleksiyonu var. İlk önce 35 mm sonra video. Her perşembe günü çekimleri bırakıyorlar... Ve Ingmar etrafındaki herkesi toplayıp video odasına götürüp seçtiği bir filmi izletiyor. Genelde de 100 civarı film hep döndür dolaştır onları izliyorlarmış. İlk perşembe Ingrid e diyor ki çekimler bitti film izlemeye gidiyoruz. Beraber gidiyorlar oturuyorlar film başlıyor. 5 dakika sonra Ingrid Bergman kalkıyor ben bu filmi izledim izlemek istemiyorum. Diyor kalkıyor gidiyor. <gülüyor> ve Liv Ullman diyor ki ben o zaman Ingmar'ın 22 yıllık oyuncusuydum. Ve hiçbir perşembe bunu yapmaya cesaret edemedim. O zaman Ingrid'in ne kadar güçlü bir kadın olduğunu anladım. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da tabi e, Bergman'ın şöyle bir özelliği var. Yani tiyatro ile çok kaşır neşir e, bir yönetmen. Evet. Ve genellikle böyle tiyatroyla çok aşırı deşir olan yönetmenlerin de ve oyunculuk yönetimi özellikle. Ee, sinemada böyle ışık yönetimi e, gibi böyle ayrıntıları da inanılmaz başarılı oluyor. Ee, film yani sadece bu film değil bu film üzerinde bütün filmlerinin de e, bundan da kaynaklandığını düşünüyorum. De, tabii bu tekstleri de çok iyi biliyor yani tiyatro tekstlerini. Bilmiyorum, tiyatro konusunda Bergman'ın ekleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Yani ben sadece şeyi biliyorum. Yani tabii ki İsveç, İsveç için çok önemliydi. Hani tiyatrocu olarak ve İsveç, The Royal Theater'dı. Onun müdürüydü bir süre. Ve çok önemliydi. yani tiyatro dünyasında... Ee, İsveç sonraki gelen e, tiyatro e, dünyası için. Ve şimdi her sene bir Ingmar Bergman tiyatro festivali var. Her Hı -hı. eylül ayında. Ee, belki her iki yılda bir olabilir. Ee, yani onun e, ruhuyla bir Hı -hı. festival yapılıyor. Çok önemli bir festival. Hı -hı. Ee, Ingmar Bergman... E Sinemadan önce tiyatro yapmış, tiyatro yapmayı hiç bırakmamış. Ee, zaten emekli ayrılmadan önce yaptığı son işte e, tiyatro. 26 yaşındayken Helsingborg tiyatrosunun genel sanat yönetmeni olduğunda Avrupa'da önemli bir tiyatronun genel sanat yönetmeni olan en genç sanatçı olmuş. <gülüyor> Muhteşem mi? Buradan da ben kendi ülkemizden bir tiyatrocuya kulak verelim istiyorum. Nedret Güvenç'ten böyle küçük bir tiyatro anısı dinleyelim hep beraber dilerse. Çok iyi olur. Tiyatro dünyasında Macbeth'in uğursuz piyese olduğu söylenir. Bazı tabular vardır tiyatro. Mesela koyu yeşil koyu biber yeşili dekor uğursuzluk getirir denir. Kimse koyu yeşil dekor yapmaz. Burada yeşil dekor gördüğü zaman bir Fransız aktris gelmiş, nasıl yeşil yaparsınız olur mu falan diye bizde bir şey olmadı ama yani böyle bir inanç var. Biz Macbeth oynadığımız zaman evvela birinci yangın, duman oyundan sonra çıktı deliler gibi koştuk. Bir arkadaş ampulün üstüne atmış şeyini, belerini, o tutuşmuş hemen söndürüldü. İkinci yangın. İkinci, ha ikinci yangın şöyle oldu. Meşhur cadılar sahnesi vardır ya makbete üç tane cadı vardır. Onur cadılardan bir tanesinin kız oynuyor. Böyle onların uzun kenevirden saçları vardı Böyle, böyle barut atıyorlardı. Puff, barıt, ben Leydimak da oynuyordum. Böyle barut patlıyor ve onlar işte kehanette bulunuyorlar cadıca. Ondan sonra patlayınca olduğu gibi bir kısmın saçları tutuşmuş. Saçlarından yüzü. Avni Hoca kapat perdeyi, perde kapatılmış, şey çağrıldı e, hastane arabası, söyle ona, ambulans. Hemen bir kız apar hastaneye gönderildi ve oyun devam etti. iki cadı ile devam etti. Çok zor devam etti Avni Hoca oyuna fakat devam ettik. Üçüncü yangında da o gün matine suvar oynadık, tiyatro tamamıyla yandı gitti. Yani Macbeth'in uğursuzluğundan mı? Neden bilmiyorum. Geçende de şimdi modada Macbeth oynanıyor. Haluk Bilginer'in tiyatrosunda Macbeth oynanıyor. Maktaf'la Macbeth'in kılıç sahnesinde Macbeth'in kafası yarılmış. Varan bir Allah devamından korusun. E, aşkımızın üzerine Yağmur Yağı'yı da Suzi Erşen ve Cemal yüzle sohbetimiz sürüyor. E, az önce dinlediğimiz kayıtlar mithat film merkezinin görsel hafızı projesi kayıtlarındandı. E, filme e, geri dönecek olursak. Aslında şöyle bir şey de düşündüm filmi bir kez daha izlerken. Yani şu yaşımda tekrar izlerken. E, bence çok önemli bir kısmı da bu evliliğin e, ve... Ee, hani kadının anneliğinin kutusan ee, genel olarak ve burada bunu birden bire al aşağı ediyor ve Berkman bunu bir erkek olarak yapıyor. Bence bu e, gerçekten çok kıymetli bir durum. O yüzden hemen topu size atayım Suzan, bir kadın olarak bu e, durum, bu annenin kutusan çünkü anne her zaman şefkatlidir. Anneler her zaman çocuklarını çok sever, ee, her zaman onları korur kollar klişesinin tam tersi bir durumu anlatıyor Çünkü film bize Bergman ve Bergman'ın kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz aslında ee, bence en yani çok ilginç bir konu ve sonsuz bir konu tez ee, yazılım <gülüyor> evet, üzerine Yani ben hiçbir bir şekilde Bergman e, eksper değilim e, ama e, Kendim için yani bu anne kız ilişkiler e, sonsuz ilginç. Yani nasıl kim oluyoruz hani kadın olarak ve arkanda annem var veya yok. Hı hı. E, ve yani bunu derinleştirmek yani bunu çok güzel anlatıyor bu zor ilişkiyi. Ve tabii bu konuda... E, Bergman için ilginç de hani e, sanatçıların e, zor e, vampirim sanatçı hayatını e, o onun konulardan biri hı hı. o yani öyle deniliyor e, bunu tartışıyor birçok filmlerde ve yani bu Tabii ki çok zor bir durum. Onu görüyoruz. ve Yani değişik e, örnekler var tabii hayatta böyle. Hani anne e, çok ünlü oluyor. Sonra kız belki kız evet. olarak yani sen de aynı meslek seçiyorsan e, zorluklar oluyor tabii ki. Onun karakterinin evet. altında izinmek. Evet. Evet. evet. Bir yandan da Cema hemen şeyi sorayım sana. Sen uzun zamandır bir Bergman sergisi üzerine... Çalışıyorsun ve e, sanırım çok yakın bir zamanda e, görebileceğiz. O sergiden de bahsedelim mi? Ee, Bergman bu sene 100. yaşı kutlanıyor. O yüzden İsveç Enstitüsü'nün hazırladığı bir e, çok büyük kapsamlı bir sergi var. Sergi biraz e, Bergman çok entelektüel birisi. Resim yapmamış, heykel yapmamış. Ne olur? diye düşünüldüğü zaman İsveç'in ilginç bir şeyle çıktı. Bergman'ın modaya ve e, modern sanatlara etkisi. Serginin büyük bir kısmı bu. <gülüyor> Bergman, e, İsveç'in e, modacılarını, tekstil firmalarını nasıl etkilemiş? Biraz buna kaldırılan kaşlar da oldu. Ya nasıl yani dendi. Ben de ilk... E, Aa, İsveç Enstitüsü'nün bu dev sergisi bu mu diye yaklaştım ve okumaya başladığım zaman çok etkilendim. Çünkü Bergman herkesi etkilemiş. Bergman'ın açıkta yüzeyde sunduklarını zaten biliyoruz ama Hı. derinlerde çok bilinmeyenleri var. Mesela ben modayla ilgilenmiyorum demiş ama modayla ilgilenmeyen bir insan hayatı boyunca sadece yeşil, kahverengi Hı. ve bej giymezdi. Aslında ha, çok, çok ilgili. ilginç. Bakarsanız bereyi atmış 40'lı yaşlarda ama giydiği renkler hep aynı. Müthiş bir stili var. Ee, gönülsüz de olsa Bergman aslında bir stil ikonu. Hı hı. Ve serginin büyük bir kısmı onun stil ikonluğu, ee, ikonografik görüntüsü hakkında. Ee, filmlerde kullanılan kostümler nasıl etkilemiş, 7. mühürdeki pelerinden nasıl bir modacı... E, moda evini kurmuş. Bunu anlatacağız. İlginç ha, şeyler var güzel. sergide. Ama kronolojisi de anlatılacak. Hı hı. E, çok derinlere gittik. Bu İtalya'nın 1976 yılında Persana'dan etkilendiği kapağı da sergiye koyduk. Hı hı. Sergi tamamen e, Türkçe. E, 60-70 parça resim var. Hı hı. Bunlar çok dev galiba. Gerçekten çok büyük. Ee, Ankara Çağda Sanatlar Merkezi'nde yapacağız. Kasım, Aralık e, aylarında olacak. Büyük bir sergi İnşallah İstanbul'a da gelir. E, Türkiye'yi de e, dolaşır. 6 evet. e, tane de e, kısa film eşlik edecek bu sergiye. Evet. E, yavaş yavaş programın sonuna da e, geliyoruz. E, biz ve az önce konuştuk dışarıda, İstanbul'a getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyorum. Ben de Boğaziçi Üniversitesi ve ayrıca Film Merkezi olarak da. Bugünkü şarkımızı Cemal seçti bizler için. Sen anons etmek ister misin şarkıyı? Şarkıyı anons etmeden önce kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bergman beş kere evlendi. Dördüncü eşi Kebi Laratey, çok ünlü bir piyanist. Hı hı. 1969'da ayrıldılar. Ama 1978 yılında bu film için onu davet etti. Ve filmde e, Ingrid Bergman'ın dublörü Keri Laratay. Ha. Sırt ve eller Kebi'nin. E, filmin müziklerini Kebi e, yaptı. E, büyük bestecileri alıp e, düzenledi. E, Bergman, Chopin çok sever. Ama size bu filmden Beethoven'ın 17. oğlu piyano sonatı D minör parçasını sunmak istiyoruz. Ee, Suzyer Şahin ve Cemal Akgüz geldiğiniz için sonsuz teşekkürler. Siz teşekkür ederiz.